O aylarda ihrama girmekle haccı kendine farz kılan kimse için, hacda iken, kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Allah işlediğiniz her hayrı bilir. Kendinize, haç için yeterli, azık hazırlayın. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvadır. İnsanlara yük olmaktan sakınmaktır. Ey akıl sahipleri, benden korkun, hek esnasında, Rabbinizden verilen fazla istemeniz günah değildir, bakara,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 İnsanlardan bazıları da, ey Rabbimiz, bize dünyada da bir güzellik, nimet, ahirette de bir güzellik, cennet, ver, bizi ateşin azabından koru, derler, Bakara, 2 suresi 200-201. ila Böyle kişiler bu dünyada, hem dünyaları ve hem de ahiretleri için çalışırlar, Allah'ı sayılı günlerde anın, Bakara, 2 suresi 203, sayılı günler teşrik günleridir. Zikirden maksatla tesbih, tahmid, tehlil, tekbir ve temciddir. Abdullah bin Zübeer devamlı ihrama girilecek yerlerden bahsederek şunları söyledi. Medinelilerin mikatı, ihrama girecekleri yer, Zülhuleyfe, Iraklılarınki ki el-Akik, Necid ve Taiflilerinki karn, Yemenlilerinki ise yelemlemdir. Sonra Abdullah ehli kitabın kafirlerine şöyle bedda etti.